Yani soru sorduğunda güzelce sormalıdır. Akıllıların dili kalplerinin ötesindedir. Konuşmak istediğinde akıllı kalbine müracaat eder. Konuşacağında düşünür. Eğer bir faidesini görürse konuşur. Eğer zararlı görürse kapısını kapatır. Susar. Cahilin kalbi ise dilinin önündedir. Kalbine geleni söyler. Yani akıllı olanların dilleri çoğu zaman kapalıdır. Kalbine, aklına, vicdanına müracaatsız konuşmaz. Faideli sözleri heder etmez. Zararlı sözleri gizler. Dilini de hapseder. Cahil ise diliyle hapse girer. Nefsini de telef eder. Şu halde cahilin yanına oturduğunda çokça yumuşak ol. Alimin yanında oturduğunda çokça edepli ol. 2. Az ve öz konuşmaktır. Yani ihtiyaç miktarında, Kifayetli söz söylemektir. Bedevilerden birisi huzuru saadete gelmiş, sözü uzatmış. Resulü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem ona dilinin önünde kaç perde var diye sormuş. O da iki dudak ve dişlerim diye cevap vermiştir.